Cenab-ı Allah 63. ayet-i kerimede daha önce gönderilmiş Resulleri söz konusu ettikten sonra kendisini de diğer rasuller gibi bir peygamber olarak gönderdiğini hatırlatmakta ve O'nu peygamber olarak göndermesinin en önemli maksadını şöylece ifade etmektedir. es billah diyor ki: "Ve ma enzeln aleike'l kitabe illa litubayna lehumulleziktelafu fihi." Bizim sana kitabı indirmemizin Tek sebebi, tek sebebi ancak onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri hususu onlara açık seçik bir şekilde beyan etmendir, bildirmendir. Ayrıca ve ve rahmeten li kavmi yuminun. Ayrıca bu kitabı biz size, biz sana hidayet ve rahmet olarak indirdik. Kimlere? İman eden bir topluluğa. Demek ki kitabın Rasule indirilmesinin bu ayeti kerimede zikredilen maksatları bir anlaşmazlık konularını kendilerine açık seçik göstermek. İki İman eden kimseler için hidayet olmak. Üç, rahmet olmak. Bugün insanlık hatta benzer meselelerde bazen Müslümanım diyen kimseler dahi İslam'ın bu husustaki emirlerini, buyruklarını, irşadlarını ya bilmediklerinden ya da gafletlerinden onlar da ihtilaf etmektedirler. İnsanlar birçok hususlarda ihtilaf etmişlerdir. Halen de etmektedirler. Bugün Dünyamızda belki insanların en çok, en yüksek oranda mutabakat gösterdikleri konu demokrasidir. Bu hususta bile belki şimdi kalmadı veya çok azaldı, totaliter demokrasiden tutunuz. Çoğulcu demokrasiye varıncaya kadar geniş mi geniş bir demokrasi elpazesi bulunmaktadır. Fakat yine günümüz dünyasında en çok mutabakat bulunan konular konu az önce bahsettiğimiz dinin ve özellikle İslam'ın insanlık hayatında hiçbir rol oynamaması gerektiği ve kesinlikle etkin olmaması gerektiği hususudur. Şimdi bu hususta bu kadar mutabakat olmasına rağmen biz Müslümanların onlara muhalefeti vardır Biz bu hususta onlarla mutabık değiliz. Biz onlarla aynı kanaati paylaşmıyoruz. Çünkü biz insanlara insanların kanun ve yasa yapmamaları gerekir. İnsanların insanlara rejim ve sistem koymamaları gerekir diyoruz. Neden böyle diyoruz? Bunun birçok sebebi var. En önemli sebeplerin arasından birkaçını saymaya çalışalım. İnsan şu ana kadar insanlık kendileri insanların kendileri için yasa ve sistem koymaları hep mutluluk değil bedbahtlık getirmiştir. Başarı değil başarısızlık, uğur değil uğursuzluk, çare değil çaresizlik getirmiştir. Yakın tarih olarak diyelim, Fransız ihtilalinden bu yana, Sosyalizminden komünizme, liberalizminden, kapitalizmine, layıklığından demokrasisine kadar, <gülüyor> faşizminden nazizmine kadar, İslam ülkelerinde uygulanan çeşitli diktatör rejimler, diktatörlük rejimlerine kadar, Türkiye'deki şeflikten Mısır'daki Nasirizm'e kadar, Suriye'deki efendim, Esedizm'e kadar, Urak'taki ne kadar. Hiç birisi beşeriyete hayır namına bir şey getirmemiştir. Sırf biri 18'de bitti, 1918'de bitti, ömrü 45'te başladı. Yani 27 yıl aralıkla Başlayan iki dünya savaşında Rusya'da darbeden sonra öldürülenleri saymıyoruz. 30 milyon insan üzerinde insan ölmüştür. Ve o günden bugüne özellikle İslam dünyasında da kan durmamıştır. Afrika'da kan durmamıştır, işgaller durmamıştır. Uzak Doğu'da aynı şekilde. Bütün bunların altında yatan sebep ne? Beşerin, insanların ortaya koydukları sistemler, teklif ettikleri rejimler, düzenler ve bu düzenlerin birilerinin menfaatini, büyük bir azınlığın, çok küçük bir azınlığın daha doğrusu menfaatini koruyup kollarken en ileri derecede, en üst düzeyde dünyanın adeta geri kalan kısmının hiçbir hakkına ve hukukuna riayet edilmemesidir. Amerika bugün tek başına dünya enerjisinin hemen hemen yarısını tüketmektedir. serveti, gıdası, bilmembesi vesairesi hesap ettiğiniz zaman dünyayı tehlikeye sokan, ekolojik dengeyi tehlikeye sokan onlardır. Sanayileşmiş ülkelerdir. Faturayı öden, ödeyenler bizleriz. Bundan dolayı diyoruz ki bizim ihtilaf konumuz İnsanların insanlar için sistem, düzen, rejim ve kanun koymalarının hiçbir zaman hayır netice vermeyeceğidir. Ve tarih yaşadığımız vaka bunun en tartışılmaz bir hakikat olduğunu ortaya koymaktadır. Onun için diyoruz ki ne siz ne biz. Bizim gibi insanlar için kanun koyamıyoruz. Bu konuda aczimizi kabul edelim. Siz her ne kadar şeytanın size üflediği kibir damarı sebebiyle beşeri uluhiyet tahtından indirmek istemiyorsanız dahi bu hakikati değiştirmez. <gülüyor> Fransız ihtilalinden bu yana beşeriyet hep kan dökmüştür. Kan ağlamıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana emperyalistler, sömürgeciler ayıktı. Savaşlar ve zulümleri biz yapacağız fakat topraklarımızda yapmayacağız dediler. İslam dünyasında ve zavallı Afrika kıtasında Asya'nın güneyinde uzak doğuda cereyan ediyor. Bütün zulümler. Doğu Türkistan'da cereyan ediyor. Komünist arttığı sözüm ona Müslümanların çoğunlukta olduğu İslam ile alakası olmayan yönetimlerin altında yaşayan mazlumlar üzerinde yürütülüyor. Afganistan'da var Pakistan'da var. Efendim Bangladeş'te var, Keşmir'de var, şurada var, burada var. Her geçen gün Müslümanların problemleri o kadar çoğaltılıyor ki. Keşmir kaç yıldır gündemimizde yok. Halbuki problemleri bitti mi? İngilizler oraya ayak bastığından beri Keşmir'de Müslümanlar kan alıyor. Komünizm Doğu Türkistan'a girdiğinden beri oradaki Müslümanlar hala kan ağlıyor. Çocuk sahibi olma özgürlükleri bile yok. Öyle bir özgürlük bile tanınmıyor onlara. Ve dünya bu zulümden hiç kılı bile kıpırdamıyor. Fransa orta Afrika'yı bir daha işgal ediyor istediği zaman. Mali işgal ettiği gibi. Öldürdükleri insanlar timsahlara yem ediliyor. İsrail her gün ayrı bir cinayet işliyor. Irak'tan Mısır'a kadar, Tulus'a kadar her gün Müslümanlar karşısında ayrı komplolar, ayrı zulümler, ayrı baskılar cereyan ediyor. Ve Türkiye'de son zamanlarda cereyan eden hadiseler, resmen İsrail'in ve Amerika'nın kurgulamasından başka bir şey değil. Çünkü İslam dünyasında ve topraklarında yeni oyunlar sahnelenmek isteniyor. Sahnelenmek istenen bu oyunlarla İslam'ın önü nihai bir surette kesilmek isteniyor. <gülüyor> Ve Siyonizm'in yanında birileri yer alabiliyor. <gülüyor> Fakat... Allah la yehdi keydel hainin diyoruz biz. Hainlerin tuzaklarını Allah başarıya çıkarmaz, düzgüye çıkarmaz. Bu böyledir. Tekrar konumuza dönecek olursak, biz işte bu zulümlerden dolayı bugün dünyaya dayatılmak istenen sistemle ihtilaf halindeyiz. Bizim onların zul zalim olduklarını beşer tarafından üretilen nizamların sistemlerin beşeriyete insanlığa mutluluk getirmediğini, binlerce yüz binlerce delillerini ortaya koyabiliyoruz. İşte tarih yakın tarih 50 seneden bu yana tarih 100 seneden bu yana tarih 200 seneden bu yana tarih. Bunlar beşeriyete ne verdi? Felaketten başka ne getirdiler? Sebep ne? Sebep tek. Bize göre. İnsanların insanlara sistem dayatmaları. Kur'an'ı ve İslami ifadesiyle din dayatmaları. Biz de diyoruz ki, biz Allah'ın dinini dahi istemeyene dayatmayız. Bizde dayatma yok. La ikraha fid din. Dinde zorlama yok. Biz İslam'ı insanlığa takdim ediyoruz. İsteyen Müslüman olur. Dünya ve akiret mutluluğunu kazanır. İstemeyene diyoruz ki bakın dinde zorlama yoktur diyen Allah'ın kitabı ve kanunu Müslümanları kayırmış olabilir mi? Müslüman olmazlarsa İslam'ın hakimiyeti altında yaşamayı kabul ederlerse bizim lehimize olan onların da lehinedir. Bizim aleyhimize olan onların da lehinedir. Diyen bir dinin peygamberiyiz biz. Peygamberin ümmetiyiz biz. Böyle bir din ve böyle bir peygamber Müslüman olmasa da hiç başkasına zulmeder mi? İslam'ın hakimiyeti altında yaşamayı kabul etmiş bir zimminin zimmi deniyor ona. Bir zimminin zimmi zimmet sahibi demek. Yani hak sahibi demek. Tamam mı? Hani haksızlık yapana para konusunda zimmetine para geçirdi diyor ya oradan geliyor. Hakkına ait edeceksin yani. Bir zimmînin diyor hakkını, hukukunu çiğneyenin kıyamet gününde yarın ben davacısı olacağım diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve Ben diyor önce davacısı olacağım. Bir ümmetin ferdi hiç peygamberin kendisinden davacı olmasını göze alabilir mi? Biz insanlığı böyle bir adil nizama tayin davet ediyoruz. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah, bunca kainatı ve bunca nimetleri ihsan eden Allah, indirdiği en büyük, nimet, en büyük nimetlerin başında gelen kitabı ve dininde de başkalarına haşa zulmetmez. Onun kitabı her yönüyle bir lütuftur, bir ihsandır. Hatırlatalım tekrar bu ayeti kerime, maddi ve manevi nimetlerin sayıldığı, döküldüğü, bir adı nimetler suresi olan Nahl suresinde yer alıyor. Allah'ın kitabını indirmesi en büyük nimetlerdir. En baş nimettir. Çünkü bu kitap Resulullah aleyhissalatü vesselam efendimize insanlara hakkında anlaşmazlığa düştükleri konuları açık seçik beyan etmek üzere ve iman eden kimseler için doğru yolu gösteren bir hidayet ve bir rahmet olmak üzere indirilmiştir. İman etmeyenler de bu kitaptan istifade eder. Anlaşmazlığa düştükleri konularda bu kitap onlara hakkı açıklar. Hakkı bulma şansını imkanını tanıyor onlara. Bu imkanı veriyor. Müminlerin Bundan daha öte bir rahmete, bir imkana, bir güzelliğe sahip olma imkanları var. O da hidayet ve rahmettir. Bu kitabın hidayetinden ve rahmetinden istifade ederler. Bakınız hemen arkasındaki ayet-i kerime bu kitabın ehemmiyetini daha güzel açıklıyor bir örnekle bakın. Diyor ki: Vallahu enzele minas sema'i ma'a fahya bihi al-ardu Allah gökten bir su indirip onunla arzı ölümünden sonra diriltti. Yani nasıl ki su ölmüş toprakları diriltiyorsa ve semadan iniyorsa semadan indirdiği kitabı da Resulüne indirdiği kitabı da ölmüş kalpleri böylece diriltir. Beşeriyetin kalpleri bugün ölü. İnsanlıkta, insanlık arasında belki Beşeriyet tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar ölü kalp var. Fakat bu kitap tek başına kalplerin kendilerini bu kitaba teslim etmeleri şartıyla bütün ölü, ve ölü kalpleri diriltme gücüne sahiptir. Nasıl ki gökten inen su susuzluktan çatlamış toprakları, efendim yerin altında suya hasret kalmış bitkileri yeşertip canlandırabiliyorsa, hayat verebiliyorsa, aynı şekilde hayvanlar ve biz insanlara da hayat unsuru olabiliyorsa, o indirdiği su, indirdiği kitap da bu şekilde ölmüş kalpleri veya suyu azalmış, hidayeti azalmış, hidayetten gerektiği gibi yararlanamayan kalpleri tekrar canlandırmaya ve kendisine getirmeye kadirdir bu kitap. Bu özelliğe sahiptir. Burada hiç ifade yerindeyse benzetme edatı kullanılmadan Kur'an-ı Kerim'den bahsedildikten sonra arkasından suyun diriltici özelliğinden bahsedilmesi Kur'an ile su arasında ilahi vahiy ile semadan inen peygambere inen ilahi vahiy ile gökten inen su arasında bir benzerlik bir münasebet olduğuna böylelikle dikkat çekilmiş olmaktadır. Yani ümit kestikten sonra Allah nasıl indirdiği yağmurla insanlığa hayat veriyorsa, hayır işlemekten, iyilik yapmaktan, doğru yolu bulmaktan yana übit kesilmiş kalpleri bile bu kitap diriltebilecek bir güçtedir, özelliktedir. Onun için diyor ki, İnne fi zâlike le âyeten لِقَوْمِيْ يَسْمَعُونَ Muhakkak bunda işiten, neyi? Hakkı işiten, kabul eden, ona kulak veren bir topluluk için elbette bir ayet, bir ibret vardır. وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَهِ hiç şüphesiz sizin için davarlarda bir ibret vardır. İbret vardır. Nasıl? İbret alınacak taraf neresi? kum mimma fi butunihi min beyni farfin ve demin lebenen halisan Sâ-i galliş Tabi bu ayet-i ve benzerlerinde mucizeler de pek çok. Ayetleri uzun uzun ele almak ayrı bir konudur. Ama kısaca da insanın temas etmesi gerekiyor. Şüphesiz diyor davarlarda sizin için birçok ibretler vardır. O davarların karnından Sizlere, dışkı ile kan arasından, dışkı ile kan arasından, içenler için kolaylıkla boğazdan geçen, katıksız, halis, bembeyaz bir süt içiriyoruz. Gerçekten bu büyük bir mucizedir. Ayet kelime özellikle mucize oluşuna da dikkat çekiyor. İbrek yönü bu. Hayvanın bağırsağındaki pislik ve kan arasından, o damarlarından, o süt nasıl süzülüyor, nasıl ayrıştırılıyor ve bir çeşit musluğu andıran memelerinden nasıl dökülüyor bunun üzerinde insan düşünecek de Allah-u Ekber diyecek. o insan o sütünü içtiği hayvandan da daha aşağı olur ibret bu işte Ha. şimdi bir adım daha atarak insanın şunu düşünmesi gerekir hayvan ne yiyor malum ot yiyor bu davarlar o ot öyle bir bünyeden geçiyor ki kan oluyor dışkı oluyor Hayvan onunla besleniyor. Süt oluyor. Bu ne biçim? İçeride nasıl bir fabrika var? Nasıl bir sanayi var? Nasıl işlemler geçiyor? Cereyan ediyor. Ve her birisi fonksiyonunu icra ediyor. Olması gerektiği gibi oluyor. Bunda ibret yok mu? Yani diyor ki Cenab-ı Allah Siz sadece Şu her gün içtiğiniz Hem içilmesi çok sağlıklı Hem de insan sağlığının devamı açısından Özellikle belli dönemlerde çocuklar için, yetişkinler için Çok gerekli ve lüzumlu Olan Bu sütün meydana getirilişi hikmeti keremi lütfu merhameti halikiyeti kudreti en mükemmel ve en müstesna derecede olan bir Allah'ın varlığını gösteriyor süte varıncaya kadar sizin için bu kadar itina gösteren Allah neden bu Aynı itinayı gösterdiğini hatta fazlasıyla bedenimiz içindir bu itina. Dünyamız ve ahiretimiz için aynı itinayı göstererek bize Resul gönderdiği, kitap indirdiği hatırımıza gelmiyor. İbret işte budur. Veya ibretlerin en önemlilerinden birisi bu. Ve başka neler yarattı Cenab-ı Allah? وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخ۪يلِ وَالْاَعْنَابِ Hurma ağaçlarının ve üzüm bağlarının mahsullerinden, meyvelerinden ne yapıyorsunuz? تَتَّخِذُونَ مِنْ ve وَرِزِقًا حَسَنًا Bunlardan sarhoşluk verecek bir içki ve güzel bir rızık da çıkarıyorsunuz, ediniyorsunuz. Ayet henüz içkinin haram kılınmadığı dönemlerde nazil olmuş. Dolayısıyla burada bir nimet olarak, bir lütuf olarak ondan söz edilmesi yerindedir. Haram, içki kısmı haram ama efendim, hurmanın şurası, üzümü, kompostosu bilmem nesi vesairesi, üzümün aynı şekilde kurutulması, ıslatılması, suyundan içilmesi, vesaire, şafının yapılması ve buna benzer artık yararlanılması hala devam ediyor. Allah ayaram değil. Dolayısıyla yine ayet-i kerime bir lütuf olarak bizlere nimetleri hatırlatıyor bunlarla. Ve gerçekten bunlar güzel bir rızıktır. İnne fî zâlike le âyeten li <Sessizlik> kavmî y'akilûn. Muhakkak bunda akleden, aklını kullanan bir topluluk için bir ayet vardır. Allah'ın varlığına, birliğine, hakimiyetine, hikmetinin sonsuzluğuna, alim, habir, mutlak kadir oluşuna, bütün kemal sıfatlarına sahip, bütün kemal vasıflarına sahip ve her türlü eksiklikten münezzeh olduğuna pek çok belgeler deliller, ayetler vardır. Kimler için ama? Aklını kullanan kimseler için. Devam ediyor. Hiç de sütten geri kalmayan bir diğer mucize. Ve evha Rabbuke ilen Nahl Ve Rabbin Arıya vahyetti. İlham verdi. Hayvan olarak onu bu işe memur etti. Ve bu hayvan hayvancağız bu işi aksatmadan yapıyor. Hem de öyle maharetle. Arılar üzerine bir şeyler merak edip okuyanlar. Bizzat arıcılık yapmış olanlar veya arıcılık yapmış olanlardan arıları dinleyenler. Arılar hakkında konuşmalarını, açıklamalarını dinleyenler. Hayret edilecek şeyler anlatırlar. Ne bileyim, gidip bal yapacakları çiçeklerin veya bitkilerin oldukları yerlerin yönünden... Yönünden tutun. Uzaklığına, çiçeğinin türüne varıncaya kadar meramlarını anlatacak şekilde hareketleri, uçuşmaları vardır. Ve bunları onlar birbirlerini anlatabiliyor. Bir hareket yapar şu kadar kilometre uzakta demektir. Bir başka hareket yapar, şu çiçekler var demektir. Ne bileyim, her bir maksat için bir hareket, bunlara dans diyorlar, bu işleri anlatanlar, şeydenler, bir hareket tarzı Allah Bunları anlatıyor. O anlatıyor, karşıdaki de anlıyor. Hiçbir arı en zehirli çiçekler arasında bile bal yaptığı zaman insanlara zarar verecek zehirli bir şeyi emmez. Arının kendisi ne kadar? Emeceği çiçek özü veya bal özü ne kadar? Ve ondan çıkacak bu müstesna meyve mahsul ne kadar? Onların arasındaki kovanlardaki nizamlar, işçi arılar, kraliçeler, bemleler şunlar bunlar. Apayrı bir nizam. Ve bunlar şu kadarcık hayvanlar. Kızmaları var, öfkelenmeleri var. Memnun olmaları var. Her bir şeyleri var. İşte Cenab-ı Allah bütün bu özelliklerini Değindiğimiz, değinmediğimiz, bildiğimiz, bilmediğimiz yanlarını iki kelimeyle ifade ediyor Ve evha rabbuke ilen nahl. Rabbil arıya şunu vahyetti Ne vahyetmiş bakalım En min minel cibali buyuten Dağlardan yuvalar edin Ve mineşşecar <gülüyor> Ağaçlardan Ve mimma ya'rişun ve insanların senin için yapacakları çardaklardan yani kovanlardan, evler edin. Yani peteğini ör, o peteğin içerisine de balını bırak. Cenab-ı Allah arıya bunu vahiy yoluyla bildirdi diyor. Aslında Cenab-ı Allah fıtratı arının olsun, diğer hayvanların olsun, bizim olsun ifade hayvani fıtratımızı hep bu şekilde özel bir fıtri vahiy ile ilhamla ne yapıyor? Yönlendiriyor. Beynimizin çalışması da Allah'ın vahiyiyledir. Allah beynimize böyle çalışmayı vahiy ettiği için böyle çalışıyor. Midemize Allah böyle vahiy ettiği için böyle çalışıyor. Her bir canlıyı ya Allahü Teala özel vahiy ediyor ama arı nın bizim için önemli ve biz bunu önemsediğimiz için Cenab-ı Allah sadece ona vahyi söz ediyor. Sonra ne yaptı? Ya ne abdetti? Thumma kuli min kulli semarat. Sonra bütün meyvelerden, mahsullerden ye. Fasl ki subul Rabbiki zulla. Rabbinin yollarından o yollar sana alçaltılmış, senin istifadene sunulmuş olarak o yolları izle. Peki ne olur buradan? يَحْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ O arıların karnından bir içecek çıkar. مُخْتَلِفٌ <gülüyor> اَلْوَانُ Renkleri çeşit çeşittür. Gerçekten öyle. Arının otladığı, yediği bitkiye göre, bitkilere göre en açık beyaza yakın, sarıya yakından tutunuz, siyaha yakın, kopkoyu olanına varıncaya kadar renkaret. Fihi shifaun lil nas ve o balda senin o mey, o mahsulünde insanlar için bir şifa vardır. İnne fi zalika le ayeten li kavmin yetefekurun. Şüphesiz ki bunda tefekkür eden, fikrini kullanan, düşünen bir topluluk için bir ayet vardır. Bakın 64. ayet-i kerime li kavmin dedi. Tamam. Mı? 65. ayet-i kerime "liqaumin yesmaun" dedi. 67. ayet-i kerime de "liqaumin yaqilun" dedi. 69. ayet-i kerime de "liqaumin yetefekkerun" dedi. Demek ki. Evvela iman. Arkasından o imana yapılan seslenişe kulak vermek arkasından kulağımıza girenin aklımızda hak ettiği yeri bulması arkasından aklımızda hak ettiği yer kulaklarımıza giren ilahi hidayet üzerinde gerektiği gibi tefekkürde bulunmamız Evet, tekrar ediyorum. İman, işitmek, akletmek ve tefekkür etmek. İman, bütün bunların sağlıklı yürümesinin altyapısıdır. İman sağlam ve düzgün olmazsa, her türlü palavra dinlenir. Hak batıl ayırt edilemez. Ama iman olduğu vakit evvela dinleyeceğin şeylere ölçü getirirsin. Kotalar koyarsın. Sınırlar belirlersin. Gellezinehum anillegvi mu'aridun bu demektir. Ve o müminler ki boş ve anlamsız sözlerden, gürültülerden, konuşmalardan yüz çevirir ya mümin iman sahibi olduktan sonra işittiklerinde seçici davranacak evvela imanı doğrultusunda seçimlerini yapacak ve ancak onların kulağından girip aklına yol bulmasına imkan tanıyacak iman etti imanı istikametinde dinledi dinlediğini de yine imanı istikametinde ve çerçevesinde çalışan aklıyla ölçecek, biçecek, kavrayacak, anlayacak. İmanın, işitmenin hasıl ettiği bilginin aklın düzenlediği, formatladığı bilginin neticesi üzerinde de yine imanın gösterdiği istikamette tefekkür olunacak. Tefekkür neticesinde Ali İmran suresinin sonlarında belirtildiği gibi <Gülüyor> Rabbena ma halekte haze batıla neticesine insanı vardıran tefekkürdür Rabbim en küçüğüne varıncaya kadar sen hiçbir şeyi batıl yaratmadın boşuna yaratmadın burada mı kalacağız ay be Cenab-ı Allah her şeyi hikmetle yarattı o hikmeti bulup çıkaracaksın hikmetin gereği neyse onu yapacaksın Varlık alemindeki her bir hikmetin sana işaret ettiği ayrı bir görevi vardır. O hikmetin gereğini yerine getireceksin. İşte tefekkür, iman netice itibariyle insanı amele götürecek. Yoksa mağarada bir kenara çekilen mütefekkirlerden farkımız olmaz. İslam'ın istediği hayatta herhangi bir etkinliği olmayan bir tefekkür değildir. Müslüman, hayatı, inancı, akidesi doğrultusunda etkileyen, şekillendiren insandır. Hayatını, inancının damgasını ilişkilerine vuran insandır. Davranışlarına vuran insandır. Davranışlarımızla biz bakın ben Müslümanım diye haykırmasını bilmeliyiz. Yürüyüşümüzden gerçekleştirdiğimiz başarılara, insanlığa yaptığımız hizmetlere varıncaya kadar. Ben Müslümanım onun için böyle yapıyorum. Her bir işimiz damgamızı taşıyacak. Daha doğrusu Cenab-ı Allah'ın, Kitabullah'ın Sünnet-i mührünü taşıyacak. Onunla şekillenecek. Onun ilanını yapacak. Bu şekilde tefekkür edilecek ve şu hakikate gelinecek. Mesela o kadar Allah için o kadar sadedir. İnsanın hayatı iki temel nokta arasında uzanan bir doğrudur. Bu doğru kimisine göre kısadır, kimisi için, kimisi için uzundur. İşte doğru budur. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّقَكُمْ Bitti. Allah sizi yarattı, sonra da sizin canınızı alır. Sizi öldürür. İki nokta bu. Fakat bu iki nokta o kadar önemli ki, iki noktanın arasını sizin doldurmanız o kadar ehemmiyetli ki, ahiretiniz bu kısacık doğru ile sonsuza kadar belirlenir. Onun ucu, ucu açıktır. Ölümden sonra diriliş ile başlayan doğru noktası belli, başlangıç noktası fakat sonu gelmeyecektir. Ama bu sonsuz hayatı şu dünya hayatında, bizim doğumumuz ile, yaratılışımız ile ölümümüz arasında bizim onu işlememiz Ilmek ilmek işlememiz gergef gibi örmemiz belirleyecektir. Nasıl bir gergef işlersek öyle bir hayat bizi bekler. Neyi sergilersek öyle bir hayat bizi bekler. Yani yaşadığımız gibi ebedileşiriz. Yaşadığımız gibi ölürüz, öldüğümüz hal üzere de diriltiliriz. olarak mı diriltilmek istiyorsun? Mümin olarak yaşayacaksın. Mümin olarak mı ölmek istiyorsun? Mümin olarak yaşayacaksın. Onun için Cenabı Yakub Aleyhisselam Radıyallahu Aleyhissalatu ne demişti? Ve la temutun illa ve entum muslimun. Ölüm döşeğinde iman öyle bir şeydir. Çocuklarına Size şu mirası bıraktım, şöyle paylaşın, şöyle edin, demiyor. Ve la tmutun nayl muslimun diyor. Ancak Müslümanlar olarak ölünüz. Müslüman olmayan bir halde ölmeyiniz diyor. Sakın ha. Ölmek bizim elimizde değil. Yaşamak da bizim elimizde değil. Demek ki ölüm hali bizim elimizde. Allah Allah. Ölme halimizi belirlemek bizim elimizde. Onun için Yakup aleyhisselam peygamber bu. Allah'ın peygamberi. Aralarında Yusuf var çocukları arasında. Yusuf aleyhisselam. Değil mi? Ancak Müslümanlar olarak ölün diyor. Müslüman olarak ölmek onların imkanı ve ellerinde imkanı dahilinde ve ellerinde olmayan bir şey olsaydı böyle bir şey söyler miydi? Haşa. Bir peygamber batıl söz söyler mi? İşte nasıl yaşayacağımız bizim elimizde. Yaşadığımız gibi ölmek de bizim elimizde. O halde sürekli Müslüman olarak yaşayacağız. Kesinti vermek yok Müslümanlığa. Öyle caminin du duvarı içerisinde Müslüman. Ondan sonra şey yok. Seneler önce önce bir ufak bir zamanlar bant tiyatroları falan vardı. İşte Ramazanda Müslüman, Şevvalde Demokrat. Öyle değil. Müslümanın 24 saati Müslümanlık. Mükellef olduğu andan itibaren veya İslam'a ihtida ettiği andan itibaren ölümüne kadar Müslüman'dır. Onun için Cenab-ı Allah'tan da çok yardım isteyeceğiz. Allah'ım diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam اَحْيِنَا مَا اَحْيَيْتَنَا عَلَى الْاِسْلَامِ وَتَوَفَّنَا اِنْ تَوَفَّيْتَنَا عَلَى الْاِيمَانِ ya Rabbi bizi yaşattığın sürece Müslüman olarak İslam üzere yaşat Canımızı Aldığın zaman da mümin Olarak canımızı aldığı. Allah'tan yardım istemeyi ihmal etmeyeceğiz Ben kendi irademle Müslüman Olacağım deyip Allah'ı unutmak yok Böyle Müslümanlık olmaz zaten Allah'ın Yardımı lahmeti Unutmayın ki Peygamber Efendimiz Selam Bile Ya mukallibel kulub sebbet kalbi ala dinik diye dua ederdi hem de çok dua ederdi bu duayı. Çok yapardı. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım. Dinin yani üzere kalbime sebat ver. Amin. Amin. İşte Allah bizi yarattı. Sonra bizi öldürüyor. kum مَنْ يُرَدُّ اِلَى اَرْزَلِ umur لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئَا اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ erzeli ömre geri döndürülür, başa aşağı çekilir. Ta ki önceleri biliyorken hiçbir şey bilmez olsun. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeye kadir olandır. Gelecek ders inşallah buradan devam edeceğiz. سُبْحَانَ رَبِّكَ Rabbi'l الْعَزَّةِ اَنَّا يَصِفُونَ ve selamun ala al-Musallim, ve al